Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hazreti Peygamberimizin örnekliği çerçevesinde Medine'de 11 yıl üst başlığındaki sunumlarımızın bugün 18.'sini yapacağız inşallah. Bugünkü alt başlık sünnet. Sünnet kavramını bu hafta ve gelecek hafta Inceleyeceğiz. Çünkü uzun bir konu. Bugün bir giriş yapacağım. Gelecek hafta devam edeceğim. Konu eğer tamamlanmazsa üçüncü haftaya sarkacak. Müslümanların tarihinde en çok tartışılan konulardan biri sünnet kavramıdır. Klasik ehli sünnet kültürü sünneti dinin kaynağı kabul eder. Aynı şekilde ehli sünnet anlayışına karşı Günümüze kadar en büyük gücü muhalefeti oluşturan Caferi mezhebi de sünneti dinin kaynağı kabul eder. Sadece sünnetle ilgili hadislerin kaynakları farklıdır birbirlerinden. Ama her iki ekolde sünneti dinin kaynağı kabul etmiştir. Alevi gruplar Arap ve Türk kökenli olarak ayrıldıklarında Sünnet konusunun algılanışı değişir. Türk kökenli Aleviler peygamberden gelen sünnete Arap geleneklerinin din edinilişi olarak baktıklarından dini yaşamlarında Resul'den geldiği rivayet edilen bilgilere önem vermezler. Arap kökenli Alevi gruplar ise kendi gelenekleriyle çatışmayan Arap gelenekleriyle peygamberden gelen bilgileri dini yaşamlarına esas alırlar. Aslında Arap kökenli Alevilerle Caferiler eli Sünnet arasında çok önemli farklar yoktur. Siyasi, kültürel, inanca ait konularda kelimeler üzerinde yarattıkları yorumlar nedeniyle birbirinden farklıymış gibi davransalar da özde birdirler. Ehli Sünnet, Caferi, Alevi mezheplerinin, Arap kökenlerinin ortak noktası Kitabın kabulü, sünnetin kabulü, imamların masumluğu tartışılmazlığı üzerine kuruludur. Elbette sünnetin, imamların masumluğunun kabulünde, tartışılmazlığında yorum farklıları vardır. Zaten yorum farklıları farklı mezhep olmalarını sağlar. Beyli sünnet mezhepleri, Alevilerin ve Câfirlerin imamların masumiyeti konusunu eleştirirken imamlarını tartışılmaz sorgulanamaz kılarak aynı kervana katılırlar. Ehl-i sünnet mezhepleriyle Caferi ve Alevi mezheplerinin arasındaki farklılık temelde siyasidir. Ehl-i sünnet mezhepleri Resul'den sonra devam eden hilafet yönetimlerini kabul eden Alevi ve Caferi mezhepleri de yönetimlere muhalefet eden olarak kabul edilir. Yani ehl-i sünnet mezhepleri dediğimiz zaman sanki Peygamberimizin vefatından sonra meydana gelen bütün o halifeler yönetimlerinin kabulü Caferi veya Aleviler dediğimiz zamanda sanki Peygamberimizden sonraki halifeler yönetiminin ister dört halife, ister Emevi, Abbasi, Selçuklu, Osmanlı olsun fark etmiyor. Bunların reddi üzerine, muhalefeti üzerine kuruludur. En üstünden bunların kabulü üzerine kurulu bir mantık sergilenmiş gibi olmaktadır. Ehl-i Sünnet imamlarından birçoğu mevcut yönetimlere karşı hareketleri olsa da bu yargıda genelde görmezlikten gelinir. Örneğin Ehl-i Sünnet mezheplerinden kabul edilen şu ana kadar gelmiş olan Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli mezheplerinin esas kurucusu olduğu bilinen imamları mevcut yönetimlere karşı çok ciddi muhalefet görevlerini yerine getirmişlerdir. Ama nedense onların kurduğu iddia edilen mezheplerin carri veya alevilerce veya birçok sünni ekolünce ondan sonraki devam eden sünni ekollerince sanki mevcut iktidarları tasdik eden, onları tasvip eden, onların güdümünde olan mezheplermiş gibi algılanır. Sünnet konusunu mezheplerin bakış açılarından farklı ele almak gerekir. Zaten mezhepler kendi bakış açılarıyla sünnet konusunda birbirine düşmüşlerdir. Günümüzde de sünnet konusu, Kur'an üzerine yürüdüklerini söyleyen Müslümanlar tarafından farklı açılardan değerlendirilmektedir. Geçmişlerin deyimiyle ifrat tefrit konusu sünnet kavramında etkenliğini sürdürüyor. Genelde sünnet konusunun temelini teşkil eden hadis derlemelerinin sonraki dönemlere ait olması, derlenen bilgilere karşı güvensizlik öne çıkarılarak toplam redçiliğe ulaşan yorumlar, Kur'an üzerine yürüdüğünü iddia eden bazı grupların temel bakış açısıdır. Resul kelimesinin dil yapısından giderek günümüzde kendilerini resul ilan eden birçok insan vardır. Onlar Resul'ün sünneti yerine kendi sünnetlerini oluşturma gayreti içindedirler. Sünnet konusundaki tartışmaları bir kenara bırakarak konuyu temelinden ele almanın yararlı olacağına inanıyor. Bunu biraz önce de söyledim. Arapça bir kelime olarak sünnet lügat'ta fitan olarak geçer. Takip edilen yol, örf, ânenne, adet, din, mezhep, görüş olarak anlamlandırılırken bazı lügatlerde iyi ahlak olarak da tarif edilmiştir. Islah anlamında sünnet, Allah Resulü'nün söz, fiil ve takvirleridir olarak anlamlandırılmıştır. Kavramlaştırmada ise Allah Resulü'nün Allah'tan gelen vahyi açıklaması, hayata uygulamasıdır diye tarif edilmiş, kısaca özetlenmiştir. Sünnet kelimesinin lügat anlamı olan, Takip edilen yol, örf, ne, adet, din, mezhep, görüş anlamları, Arap halkının kullandığı anlamlardır. Lügat anlamıyla sünnet kelimesi, her kişi, her toplum için kullanılabilir. Allah da ayetlerinde sünnetullah ifadesiyle kendisi için kullanmaktadır. İnsanın veya toplumların takip ettikleri yol, örf, ne, adet, din, Mezhep, görüş, o insanların veya toplumların sünnetidir. Mesela bu açıdan, ehli Sünnet, Müslüman topluluklarının bir kısmının takip ettiği sünnettir. Yine, catirlik veya alevilik, bazı Müslüman topluluklarının takip ettiği sünnettir. Kişisel olarak ele aldığımızda, insanın inansın veya inanmasın, her insanın takip ettiği yol, adet, mezhep, din, görüş, örf, sünnet kelimesiyle nitelendirilebilir. Ebu Cehil'in sünneti, Hazreti Ömer'in sünneti veya putperestlerin sünneti, budistlerin sünneti, ateistlerin sünneti, laiklerin sünneti, Müslümanların sünneti gibi. Batı toplumlarının gittiği yolu Arapça tabirle ifadelendirirsek, batıların sünneti diyebiliriz. Bir tekim klasik fıkıhta Resul'ün dışındaki kişiler için de sünnet kelimesi kullanılmıştır. Mesela Hazreti Ömer'in sünnetine göre diye başlayıp bir örnek verilerek o konuda bir o görüşten, o sünnetten hüküm çıkaran kaideler vardır. fıkıh usuller vardır. Özellikle ahkama yönelik konularda. Klasik fıkıhta sünnet kelimesinin genelde sahabeler için kullanıldığını görmekteyiz. Yani şöyle dikkatli bir şekilde izlediğimiz zaman sünnet kelimesinin daha çok sahabeler kişisel olarak peygamberin dışında lügat anlamıyla sahabeler için kullanılmış, diğerler için çok fazla kullanılmamıştır. Islah anlamında sünnet, Allah Resulü'nün Hz. Muhammed'in söz, fiil ve takrileridir şeklinde tarif edilmiştir. Söz, Resulün konuşmalarını, fiil yaptıklarını, ise susarak onayladıklarını ifade eder. Yani herhangi bir konuda Resul konuşarak açıklamalar yapmıştır. Sahabeler Resul'ün yaşamından yaptıklarına haber vermişlerdir. Şöyle yaptı, böyle yaptı gibi. Ve Resul bazı sorulara karşılık susarak onaylamıştır. Yani itiraz etmemiştir. Mesela Ya Resulullah ben şu konuda böyle yapıyorum veya böyle düşünüyorum. Doğru mu? sorusuna karşılık Resul doğru, yanlış dememiş, susarak cevaplandırmıştır. Bu susarak cevaplandırmasına veya onaylamasına, itiraz etmemesine takrir denmektedir. Her insan takip ettiği yolu adeti, dini, mezhebi, örfü görüşünü yaşarken söz söyler, fiil işler susarak tavır sergiler. Bu nedenle klasik fıkıhta yani hukukta sünnet kelimesi özelleştirilerek lügat anlamından çıkarılmıştır. Sadece Rasul için kullanılır hale getirilmiştir. Klasik hukukta, fıkıh usulünde kelimelere yüklenilen lügat anlamlarının sadece bir hususa, bir kişiye özgü tanımlanmasına ıstılahlaştırma denilmiştir. Yani kelimenin bir lügat anlamı, bir sözlük anlamı vardır. Bu sözlük anlamını daraltmak, bir hususa endekslemek veya bir kişiye bağlamak ve ona göre tarif etmek ıstılahlaştırma hareketi olarak ifade edilmiştir. Böylece sünnet kelimesi sadece Resulü esas alınarak algılanmış, böyle tanımlanmıştır. Bugün sünnet dediğimiz zaman Resul akla gelir. Bu nedendir? Çünkü ıslah anlamı kültürümüze yerleştirilmiş ve lügat anlamından uzaklaşılmıştır. Lügat anlamından uzaklaşılmasaydı sadece Resul akla gelmeyecekti. Herkesin yaşadığı hayat, herkesin sözleri, fiilleri ve takvilleri Herkesin ananesi, örfü, gittiği, takip ettiği yol, sünnet olarak Arapça ifade edilebilecekti. Ancak ıslahlaştırıldığı için şimdi sünnet denince Rasul akla gelmektedir. Mesela vahiy kelimesi de öyledir. Vahiy kelimesi de, vahiy kelimesi de sözlük anlamından çıkarılarak sadece Allah'a ait sözlerin kabul edilmesi, ıslahlaştırma hareketinden kaynaklanır. Vahiy, kelime anlamıyla, sözcük anlamıyla baktığımız zaman, o bir sözcük olarak, bir ifade biçimi olarak herkes için kullanılabilir. Müslümanların kültüründe, Müslüman ilim adamlarının bazı Arapça kelimelere yükledikleri bu anlamlara ıslahlaştırma denildir demiştik. Müslüman ilim adamları bazı kelimeleri ıslahlaştırarak farklı yorumların önüne geçmeyi amaçlamışlardır yani sünnet deyince Resulü gelsin, vahiy deyince Allah akla gelsin gibi farklı çizgilere giden, farklı yönlere giden kelime anlamlarını tekleştirmeyi amaçlamışlardır. Onun için sünnet denilince Resulü akla gelecek, vahiy denilince Allah akla gelecek onların kurguladığı metoda göre. Kimse kelimelerin sözlük anlamlarına giderek kelimeleri anlam genişliğinde anlamayacak. Nitekim bugünkü zamanımızda aşağı yukarı o noktaya varmıştır. Yani Müslüman bilim adamlarının peygamberimizin vefatından işte 100 sene, 200 sene sonra düşündükleri, kurguladıkları bu sistem ıslahlaştırma hareketi bugün 1500 yıl sonra gerçekleşmiştir. Bugün vahiy deyince Allah hakkı gelmektedir, sünnet deyince Rasullah'a gelmektedir. Kelimeleri kavramlaştırma hareketi Müslüman dünyasının Batı dünyası karşısında yenilgisile ortaya çıkmıştır. Daha önce kavramlaştırma hadisesi yoktu. Yani Müslümanların hilafeti varken Osmanlı'nın yönetiminde, Memlükler'in yönetiminde, Abbasların yönetiminde kavramlaştırma hareketi yoktu. O zamanlar ıslahlaştırma hareketi vardı. Kelime ve terimlere ıslahi anlamlar kazandırılıyordu. Ancak Müslümanlar iktidar olarak yenilip Batı dünyasının egemenliği altına girince kavramlaştırma hadisesi başladı kelimelere ıslah anlamları yükleme, Müslümanların devletlerinin yani iktidarlarının varlığında toplumda kültürü düzenlemek, yönlendirmek için yapılmıştı. Yani mevcut Müslümanların kültürünü bir düzene sokmak, belli bir amaca doğru yönlendirmek için ıslahlaştırma hareketi yapılmıştı. Kavramlaştırma ise kültürleri düzenleme, yönlendirme değil. Müslümanların yeniden dirilişini gerçekleştirmek, geleneksel İslam anlayışından ayetlerin anlattığı İslam anlayışına ulaşmak için yapılmıştır. İkisi arasında temel bir fark vardır. Islahlaştırma ile kavramlaştırmanın arasındaki fark nedir dediğimiz zaman ıslahlaştırma belli bir kültürün düzenlenmesi ve yönlendirilmesidir. Islahlaştırma bu anlamda değer kazanır. Müslümanların yönettiği, Müslümanların kendi devletinin olduğu dönemlerde Müslüman bilim adamları bu amaca yönelik bu şekilde bir çalışmayı sürdürmüşlerdir. Kavramlaştırma ise Müslümanlığı yeniden ayetlerin özünde diriltmek amacıyla kelimelere ve terimlere yeni anlamlar yüklemektir. Bir bakıma kelimelere yüklenen ıslah anlamları Müslümanların iktidarını, kavramlaştırma ise Müslümanların iktidara yürüyüşünü simgeler. Yani ıslahlaştırma Müslümanların toplumsal ve siyasi iktidarlarını yapılarını güçlendirmek için, kültürü düzenleme ve yönlendirme için yapılırken kavramlaştırma ise iktidarı olmayan Müslümanları iktidara yürütmek için ortaya atılmıştır. Kavranlaştırma hafisesi. Yaklaşık 1950 yıllarda başlayan kavramlaştırma hareketi o günden bugüne değişik boyutlarıyla devam etmektedir. Ülkemizde Müslümanlar ilk defa Ebu Lala El Mevdudi'nin Kur'an'da dört terim kitabıyla kavramlaşma hareketinin içine çok aktif bir şekilde girmişlerdir. Türkiye'deki Müslümanlar daha önce Mısır'daki İslam hareketinin etkisi altındayken daha sonraki dönemlerde bu etkiyle beraber aynı zamanda Pakistan'daki cemaati İslamının de etkisinde Mevduddin'in yazılarından etkisinde kalmışlar ve Mevduddin'in ortaya koyduğu atakla kavramlaştırma atağı Türkiye'ye de intikal etmiş kavramlaştırma hızlı bir şekilde devam etmiştir. Daha sonraki yıllar Müslümanlar ayetlerle tanıştıkça, yani Müslümanlar meal okumaya başlayınca ayetleri anlamlarıyla anlamaya başlayınca Kur'an'la ayetlerle tanıştıkça Kur'an'ı anlamıyla okumalar çoğaldıkça ve İran'da Müslümanlar kapitalizme karşı büyük bir devrim kazanınca kavramlaşma Müslümanların gündeminden hiç düşmemiştir. İran'da devrim oluncaya kadar Müslümanların kafasındaki İslam anlayışı bir bakıma ıslahatçı bir anlayışa sahipti. Yani mevcut düzeni, mevcut toplumu düzenleme, aynı ıslahlaştırma kavramındaki gibi onu bilinçlendirme hareketi isterse ister siyasi olarak yönetimi, isterse toplumu bu şekilde ıslahatçı olarak yani düzeltici bir mantığa sahipken İran devrimi farklı bir boyut kazandı. Birdenbire devrim mantığı ortaya çıktı. Bu devrim mantığı, yani değiştirme, mevcut toplumu, mevcut düzeni, temelden değiştirme mantığını ortaya koydu. Ve Müslümanların kafalarında bazı şeyler daha farklı teşekkül etmeye başladı. Ve bundan sonra kavramlar ıslahatçı mantıktan, ki ıslahatçı mantık ıslahçı mantıktı, ıslahatçı mantıktan, kavramlaştırma mantığına yani devrimci mantığa ulaştı. Onun için bir bakıma kavramlaştırma ıslahatçı mantık değil, devrimci mantığın bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Din, mabut ilah, Rab, dar, vahiy, evlet kavramlarının yanında iştahat, sünnet, vahiy kelimeleri de ıslah anlamlarının dışında yeniden değerlendirilmiş. Adeta her konu ayetler doğrultusunda yeniden el alınmaya başlamış. Müslümanların tarihinden gelen klasik kültür bütün temelleri yeniden değerlendirilmiştir. Ve 80'den sonra bu kavramlaştırma çalışmaları veya kavramlar üzerindeki tartışmalar daha hızlı bir boyutla devam ederken özel devriyle biraz fren yapmış ve biraz Müslümanlar özel devrinde siyasetle, parayla, ekonomik değerlerle Mevkilerle, makamlarla tanışmış. O 80'li, 80, 80 ihtilalinin arkasından türe gelen o ateşli kavramlar üzerinde, kavramlaştırma üzerinde çalışmalar şimdi pek görünür durumda olmamıştır. Veya özel devrinden itibaren etkenliğini yitirmiş görünüyor. Sünnetin kavramlaştırılmasında sünnet, Resul'den gelen bilgilerin tamamı el alınmaz. Yani kavramlaştırma dediğimiz zaman, sünnet kelimesinde, Resul'den gelen bütün bilgilerin tamamı ele alınmaz. Kavramlaştırma hadisesinde sünnet, Allah Resulü'nün vahyi, yani ayetleri, söz, fiil, takdilleriyle yaşama aktarması olarak kabul edilir. Özde. Yani sünneti kavramlaştırma, sünnet kavramını anlama diye söz edilen her konuya baktığınız zaman, hemen önümüze ne çıkar? Allah Resulü'nün Kur'an'ı yaşamasıdır. Kur'an'ın ayetlerinin Allah'ın kitabındaki ayetlerin dışındaki Resulullah'ın sözleri, fiilleri, takvirleri, davranışları veya değişik işler karasıyla konuşmaları, insanlarla konuşmaları, rahatla uğraşması, siyasetle uğraşması veya başka şeylerle uğraşması çok öne çıkmaz. Daha çok karanlaştırmada Allah'ın ayetlerini Resulullah topluma nasıl, yansıptı, nasıl ortaya koyduğu, onu söz, fiil ve taklileriyle nasıl yaşama aktardı? Bu konular öne çıkmaya başlar. Yani kavramlaştırmada vahyi esas alan Resul'ün yaşamıdır. Vahyin dışında Resul'ün yaşamı var mıdır? Sorusunda elbette. Resul vahyin olmadığı alanlarda söz söylemiş değil, fiil işlemiştir, takliler bulunmuştur. Her konuda vahiy yok. Vahyin olduğu yerler var, olmadığı yerler var. Resul'ün vahyin olduğu alanlarda, vahyin olduğu konularda yaşadığı hayatı kavramlaştırmanın içine almışlardır. Ayetlerde geçen kelimelere kavram anlamı dilemek iyi bir şey olmasına rağmen ileriyi düşündüğümüzde aynı zamanda kötü bir şeydir. Yani mesela bugün aynı sünnetin kavramlaştırılması gibi mesela dilimize çok dolanan işte şefaat kavramı üzerine ne bileyim işte gayb kavramı üzerine veya işte şu kavram üzerine diye bahsettiğimiz zaman veya yardım kavramı, mabud kavramı, ilah kavramı diye başladığımız zaman bütün kavramlaştırmada iyi bir şey yapıyor görünmemize rağmen aslında ileriye düşündüğümüz zaman, yani gelecek yılları düşündüğümüz zaman, geleceği düşündüğümüz zaman aslında kötü bir şeydir temelde. Çünkü kavramlaştırma eylemi insanların kültürlerine, yaşamlarına, şartlarına göre oluşmaktadır. Yani bugün yardım konusunu, Allah'ın yardımı konusunu kavramlaştırıyorsak bizim bu noktada Allah'ın ayetlerinden anladığımızı özetliyor ve sonuç olarak ortaya koyuyoruz demektir. İşte Allah'ın ayetlerinden anladığımız ve sonuç olarak ortaya çıkardığımız yardım kavramı budur diyoruz. Peki bunu söylerken biz neye dayanıyoruz? Kendi kültürümüze dayanmaktayız. Kendi kültürümüzün sınırlarınıza, aklımıza, zekamıza, mantığımıza dayanmaktayız ve zamanımızın şartlarına dayanmaktayız. İçinde bulunduğumuz şartlara dayanmaktayız. Çünkü kavramlaştırma, özet olarak kavramlaştırma eylemi, insanların kültürlerine, kapasitelerine, yaşamlarına, şartlarına göre oluşmaktadır. Aklın, mantığın, iradenin devreye girdiği kavramlaştırma olayında Müslümanların içinde bulundukları şartlar var. Şartlar değişince ne olacak? Mesela Müslümanlar iktidar olunca ne olacak? O zaman toplumsal yapı değişecek, insanların yapısı değişecek, insanlar devlet tarafından eğitilecek, Kur'an üzerine eğitilecek ve toplumu yozlaştıran her şey devlet tarafından engellenecek. Toplumu yozlaştıranlar ortadan kaldırılacak, adalet sağlanacak, adaletin sağlandığı bir ortamda Müslümanın, nesillerin yetişmesi söz konusu olacak tarihten gelen bir sürü kirli bilgi insanlara öğretilmeyecek. O kirli bilgilere bakış tarzı değişecek. Ve böyle bir ortamda Müslümanların bugün içinde bulunduğu şartlara göre konuştuğu, tartıştığı birçok konu tartışmazlık, tartışmazlık durumuna girecek. Yani gündeminden düşecek veyahut da yeni bir o günkü anlamda bakış tarzına doğru o günkü şartlarda yeniden bir değerlendirmeye gidecek. Örneğin Müslümanların hilafetinin olduğu bir dönemde, güçlü ve adaletli bir olduğu dönemde şefaat kavramı yeniden gündeme gelecek ama farklı gelecek. Sünnet kavramı yeniden gündeme gelecek ama farklı gelecek. Yardım kavramı yeniden gündeme gelecek ama farklı gelecek. Din kavramı, ilah kavramı, Rab kavramı hepsi gündeme gelecek ama farklı gündeme gelecek. Çünkü o zaman bugünkü yapı yok, bugünkü kür yok, bugünkü sorun yok, bugünkü şartlar yok. Dolayısıyla Müslümanların iktidarı döneminde yapılan ıslahlaştırma çalışmalarının bugün anlamını kaybettiği gibi Müslümanların geçmişte iktidarları vardı. Doğru veya yanlış. Ve o dönemde Müslüman bilim adamları kültürü düzenlemek ve topluma bir özgünlük bir yeni bir yönlendirme kazanmak için ıslahlaştırma yaptılar ama bugün bize hitap etmiyor veya bugünkü şartlarımıza hitap etmiyor anlamını kaybetmiş. Çünkü Bugün Müslümanların içinde bulunduğu en büyük kaoslardan birisi, hem lügat hem de ıslah anlamlarıyla içinde yaşadığı şartlara çözüm arama noktasında olan Müslümanların tıkanma noktasına geldiğidir ve tıkanma noktasını aşmak için kavramlaştırmaya geçtiğidir. İşin gerçeği bu değil midir? Evet. Demek ki ıslahlaştırma bugüne hitap etmemiştir. Etmeyince tıkanmıştır Müslümanlar, çare olarak yeniden bir bakış tarzına sahip olmak için kavramlaştırma hadisesini öne çıkarmışlardı. İşte yarın, bugün nasıl ıslahlaştırma hadisesinin gündemi, kendisinin etkenliğini kaybettiği gibi, anlamını kaybettiği gibi Müslümanlar iktidar olunca örnekleyelim. Bugünün kavramlaştırmaları da anlamını kaybeder mi? Sorusu ciddi bir soru olarak karşımızdadır. Bu sorgular çerçevesinde kavramlaştırma hadisesine baktığımızda Müslümanlar arasında kavramlaştırma çatışmalarının olduğunu, kavramlaştırma hareketinin çatışmalı, dalgalı bir şekilde devam ettiğini görmek için bugünkü halde. O zaman kavramlaştırma hasresi Müslümanlar iktidar oluncaya kadar sürecek evvela bu çatışmalar değine. Müslümanların iktidarında da yeniden el alınacak ve yeni boyutlarla değerlendirecek, o günkü şartlarda değerlendirilecek. Müslümanların öne çıkan her olumsuzlukta kavramlar yeniden değerlendirecek. Eksik yanlış bulunanlar yeniden değerlendirecek, yeniden düzenlenecektir. diyor. Kavramlaştırılan anlamlara kesin gözüyle baktığımızda, bugün veya yarın veya dün, ayetlerin kıyamete kadar sürecek anlamlarını zamanın, şartların kavramlarını hassetmek olarak karşımıza çıkacaktır. Yani bugün biz şu konuda kavramlarımızı şu şekilde oluşturduk dediğimiz zaman, Ayeti o anlama hasetmiş oluruz. Yarın değişebilir. Şartlar değişince değişebilir. Onun için işte kavramlaştırma hem iyidir hem kötüdür. İyidir, bugüne bilinç kazandırır, bilgi kazandırır. Ama budur diye şartladığımız zaman yarını engellemiş olur. İşte o zaman kötüdür. Yani yarının düşüncesini, yarının gelişmesini engellediği zaman kötüdür. Bizler bugün kavramlaştırdığımız her konuda Allah'ın ayetinin anlamından kasıt budur deyip sabitleştirirsek, ayeti kavrama hapsetmiş oluruz. Halbuki kavramlaştırmayla ilgili bütün çalışmalarımız, kültürümüze, aklımızın, mantığımızın çalışmasına bağlıdır. Onun için ulaştığımız kavramlara kesin gözle bakmamız, Kur'an'ı zamana sabitlemek olacağından yanlış olacaktır ve iyi olmayacaktır. sünneti sözlük, ıslah kavram anlamlarında, veya ayetlerin özünü anlamak için Rasulün hayatını şöyle kısaca bir gözden geçirmek gerekir. Hz. Muhammed insan olarak 40 yaşına kadar İslam dininden uzak cahiliye içinde yaşamıştır. Aynı dönemde Allah'a Allah'tan gelen ayetlere uyarak yaşadıklarını söyleyen Yahudiler, Hristiyanlar, Araplarca bilinmektedir. Yani Peygamberimiz 40 yaşına kadar Medine ve Mekke'de yaşıyor. Mekke'de yaşarken Hz. Hatice ile evlendikten sonra Ticarete başlıyor, ticaret yaparak diğer bazı şehirlere gidiyor ve oralarda Hristiyanları görüyor. Onlar Allah'a inanıyorlar, Allah'tan gelen ayetlere inandıklarını söylüyorlar. Medine'de Yahudiler var, Allah'a inanıyorlar ve Allah'tan gelen ayetlere inandıklarını söylüyorlar. Hristiyanlar var, onlar Allah'a inanıyor ve Allah'tan gelen ayetlere inandıklarını söylüyorlar. Bunları biliyor Resulullah. Tarihi verilere bakıldığında, Resulün Yahudilerden, Hristiyanlardan din hakkında bilgi alıp Yahudileşme veya Hristiyanlaşma eğiliminde olmadığını görüyoruz. Resulün cahiliye döneminde putperestler gibi kâbedeki putlara da ibadet ettiğinden söz edilmez. Kısaca Resul 40 yaşına kadar putperestliğe, Yahudiliğe, Hristiyanlığa uymamıştır. Elimizdeki tarihi bilgilere göre. Selim insan olarak bildiği tüm kötülüklerden uzak, iyi bir insan olmayı hedeflemiş, aynı düşünceyi paylaşan arkadaşlarıyla hılfulfudur teşkilatında çalışmıştır. Yaşamına ait bütün kararları aklıyla, mantığıyla verirken toplumsal yapının insani değerlerini öne çıkarmıştır. Ama ayetlerden uzaktır. Yani önce 40 yaşından sonra kendisine gönderilecek ayetlerle hiçbir ilgisi yoktur. Sonra daha önce gönderildiği ifade edilen Yahudilerin ve Hristiyanların söylediği iddia ettiği, bunlar Allah'ın ayetleridir dediği konulara bir eylemi, bir merakı olmamıştır. Yani, bugünkü bazı insanlar gibi, ya işte ben içinde yaşadığım toplumun dinine muhalefetim, onun için farklı dinleri araştırıyorum, bakalım ne diyorlar deyip de mesela bir Yahudinin çıkıp Budizmi, Hristiyanlığı ve Müslümanlığı araştırması gibi veya bir Hristiyanın Yahudiliği, Budizmi ve Müslümanlığı araştırması gibi, Resul de ben putperestliği reddediyorum, o benim aklıma yakın gelmiyor, mantığıma yakın gelmiyor. Bildiğim, içinde yaşadığımız toplumda, coğrafyada Yahudiler var, gidip bir onlara bakalım ne diyorlar. Bir Hristiyanlar var, onlara bakayım ne diyorlar diye bir böyle bir merak içerisinde olmadığı ve onlar Allah'tan kendilerine ayet geldi, o kitaba göre dinimizi yaşıyoruz demelerine rağmen böyle bir merakın içinde olmadığını tarihi verilerden görüyoruz. Resul'ün 40 yaşına kadar olan kısmını sünnet kelimesinin değişik anlamlarına göre irdelersek, hangi anlamlarına göre? İşte lugat anlamına göre, ıslah anlamına göre ve de kavramlaştırılan anlamlara göre irdelersek ne çıkacaktır karşımıza? Resul'ün 40 yaşına kadarki yaşadığı kısım sünnet midir? Sorgusunda lugat anlamıyla evettir. Yani lugat anlamıyla kişilerin ve toplumların hangi inanç olsun yaşadıkları yaşaya geldikleri hayat, sünnet olarak Arapça'da ifade edilir. Islah anlamında ise hayırdır. Yani Resulullah'ın Resul olarak ortaya koydukları ve kendisinden hukuk üretilen bir kaynak olarak gördükleri ıslah anlamındaki sünnet anlayışında hayırdır. Çünkü henüz Resul değildir. Kavram anlamında ise tamamıyla hayırdır. Çünkü o zaman Allah'ın ona gönderdiği vahiyler yoktur, ortada değildir. 40 yaşında Hz. Muhammed'e peygamberlik geldi. Geldiği andan itibaren Resul'ün sıfatına ekleme yapıldı. Peygamberlik gelmeden Hz. Muhammed bütün insanlar gibi Allah'ın kuluydu. Bizden hiçbir farkı yoktu. Ancak peygamberlik gelince o hem Allah'ın kulu hem Allah'ın kulu. Hem de Allah'ın Resulü'yü. Tabi onun Resulü'nün sadece Resul sözcüğünün karşılığındaki rasullük değildi. Çünkü Resul sözcüğünün lügat anlamı elçiliktir. O Resul sözcüğünün karşılığındaki Resul'lük çerçevesinde sadece elçi olarak değildi. Yani bugün Resul yani elçi sözcüğünün çerçevesinde kimileri kendini Resul ilan etmeyi yarışlamış. Yani o sözcük anlamından giderek. Halbuki Allah Resulü'nün yani Hz. Muhammed'in Resulü sadece kelimenin yapısından kaynaklanan bir resullük değildir. Hz. Muhammed'in Resulü'nün özellikleri vardır. Bugünkü resul ilan edenler var ya onlardan farklı olarak. Kendilerini kelimenin sözlük anlamından giderek Resulü ilan edenlerin bakış tarzından farklı Hz. Muhammed'in Resulü'nün özellikleri vardır. Bu özellikler Hz. Muhammed kendisine vahiy edilendir. Yani her şeyden önce onun rasullüğü kendisine vahiy ediliyor olmasıdır. Bugünkü kendini Resulü'nler edenlere vahiy gelmemektedir. Böyle bir şey yok. Vahiy edilirken hafızasına yazılır. Yani vahiy onun hafızasına yazılır. Günümüzün Resulleri ise vahiy öğrenme derdindedir. Öğrenme çabasındadır. Ezberleme veyahut da hafızalarına kaydetme çabasındadır. Kendi çabalarındadır. Halbuki Hz. Muhammed'in Resulü'nde vahiy edilirken gelirken, ilka edilirken hazırlasına yazılandır. Vahiy edilen sözün ne anlama geldiği, yani açıklaması da içinde ilka edilir, indirilir. Hz. Muhammed'in Resullük sıfatının özellikleri bunlardır. Yani o kendisine vahiy edilen birisidir. Vahiy edilen ayetler hazırlasına yazılır ve o ayetlerin açıklaması içindedir. Yani Resulullah şöyle demez, örnekleyelim. Bana bir ayet geldi. Ayette geçen kelimenin anlamı şudur veya şudur veya şudur. Bu kelimenin 4-5 tane anlamı vardır. Ben irademle bu anlamlardan birini seçtim demez Resulullah. Böyle bir şey yoktur yani. Ama günümüzün resulleri bilir. Allah Kıyamet Suresi'nin 16'lı 19 ayetlerinde. 16'dan 19 dahil, 16 dahil ayetlerinde. Çark almak için dilini kımıldatma. Şüphesiz bunu toplamak, okutmak bize aittir. O halde okunurken okunuşunu takip et. Sonra şüphen olmasın ki onu açıklamak da bize aittir demektedir. Ayetlerin birebir tercümesinden çıkan anlam düşüklüklerini ortadan kaldırmak için tercüme şöyle yapabiliriz. Yani meallerden aldığımız zaman birebir tercümeye özen gösterilen bir yapı çerçevesinde bazen cümleler düşük olabiliyor. Şöyle diyebiliriz bu ayetlere. Ey Resulü sana vahiy okunurken unutmamak, hafızana almak için tekrar etme. Şüphesiz sana gönderilen vahyi, hafızana yazacak, senin bir daha unutmamanı sağlayacak Rabbindir. Sonra anlamak için de çalışma. Zira onu sana açıklayacak da Rabbindir. Şimdi bu ayetlerden ne anlıyoruz? Ne anlamalıyız? 1. Hazreti Muhammed, Allah'tan Cebrail aracılığıyla vahiy alırken, vahyi ezberlemek için çaba sarf etmez. Yani bu ayetten sonra etmez. Bu ayete kadar ediyordu, kubun atıyordu kendisini. Allah da uyardı. Halbuki biz kullar ayetleri hafızamıza almak için çaba sarf ederiz. Üzerinde emek sarf ederiz. Bakın yıllarca okuyoruz, Kur'an çalışmaları yapıyoruz. için Ayetleri anlayıp, hafızamıza yazıp, ona göre hareket edebilmek için yıllarca Kur'an çalışmaları yapıyoruz. Ama Resulün böyle bir özelliği yok. Resulün özelliğinde Allah onun hafızasına yazmıştır. Hazreti Muhammed'in resullük sıfatı ayetleri unutmamak üzerine kuruludur. Allah unutturmadığı müddetçe. Bazı ayetler var. Rabbim sana onu unutturdu diyor. Bir ayet unutturuyor. Örneklerim ileride o ayetlerden de örnekler vereceğiz. Hazreti Muhammed'in dışında sadece resul kelimesinin anlamından giderek kendini resul ilan edenler hem vahiy almazlar hem Kur'an'daki vahiyleri hafızalarına almak için çaba sarf ederler. Çalışırlar. Günümüzün rasulleri biziz. Neden? Şimdi açıklama geliyor. Resul kelimesi elçi kelimesidir. Biz de Allah'ın ayetlerine elçilik ediyoruz. Tamam. Bu anlamda eğer Resul olarak kendini kabul ediyorsan bu özellik Hz. Muhammed'in özelliği değil. Çünkü Hz. Muhammed'in özelliğinde ne vardı? Allah onun hafızasına ayeti yazıyordu. Halbuki sen kendi hafızasına yazmak için çalışıyorsun. Allah senin hafızına yazmıyor. Sen yazmaya çalışıyorsun. Aradaki fark bu. Ve sana vahyedilmiyor. Hem de zaman içinde hafızalarında olan ayetleri unuturlar günümüzün Resulleri. Ama Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed unutmaz. Ona sadece Allah unutturur bir nedenle. O noktada ayetler var biliyorsunuz. Onlar da hikmetli ayetlerdir kendine göre. Çünkü onlar insandır günümüzün Resulleri. İnsan olarak Allah'ın kendilerine yüklediği yani ilka ettiği Resullük yoktur. Allah Hazreti Muhammed'e hem ayetleri ilka etmiştir hem resullük görevini ilka etmiştir, indirmiştir, bırakmıştır. Günümüzün rasulleri ise kendi kendiliklerine kelimenin sözlük anlamından giderek biz de Allah'ın resulüyüz demişlerdir. İnsanın kendi kendine Allah'ın rasullüğü olarak ilan etmesi ile Allah'ın resullük görevi vermesi arasında dağlar kadar fark vardır. Çok farklı bir şeydir. Günümüzün rasulleri kelime cambazlığı yaparak kendilerini resul ilan etme meraklısı olan insanlardır. Halbuki Hazreti Muhammed'in böyle bir merakı yoktu. Ona Resullük bir emanet olarak geldi, üzerine bırakıldı. İkincisi ise Hazreti Muhammed Allah'tan gelen ayetleri anlamak için çaba sarf etmeyecektir. Allah ona ayetlerin anlamını da vahyin içinde gönderecek. Eğer Allah ayetlerde ki Arapça kelimeler kullanıyor, bazı Arapça kelimeleri kullanarak ayetlerini oluşturmuşsa bir cümle olarak göndermişse, bu. Kelimelerin çok farklı anlamları varsa birden fazla Allah Resulü Hazreti Muhammed'e gelen ayette Hazreti Peygamberimiz o ayetin anlamını Allah'ın o ayetle beraber içinde işaretlenmiş bir şekilde alıyordu, alıyordu. Tartışmıyordu kafasında. Bu kelime toplumda şu şu şu anlamlara gelir. Dolayısıyla bu ayetin anlamında şöyle de olabilir, böyle de olabilir demiyordu. Direk söylüyordu, ayetin anlamı budur diyordu sorulduğu zaman. Ve bu, ayetin anlamı budur derken bir araştırmadığının sonucu değildi. Bir iştihadın sonucu da değildi. Bir yorumun sonucu da değildi. O, vahyin sonucuydu. ilka edilmişti. Ayetlerin Resul'e açıklamanın sorumluluğu Allah'a ait olacaktır. Halbuki günümüzün Resullerinde insanlar kendileri açıklıyor. Ben Resul'üm diyor, ayetten böyle anlıyorum diyor. Kimin anlayışı? Bu kendi anlayışı. Kelimelerin sözlük anlamlarından bazılarını seçiyor, ben böyle anlıyorum diyor. Halbuki Hazreti Muhammed böyle demiyordu. Hazreti Muhammed indirilen ayeti Allah'ın açıklamasına göre olduğu gibi alıyor ve sorulduğu zaman da budur diyordu. Kendi gayreti, kendi iştahı değildi. Ayetlerin gönderilmesi ilka sözüyle ifade ediliyor. İlka sözüne baktığımız zaman nedir? Bırakma, bırakılma, terk, atma, terkin anlamına gelir. Yani Allah vahyi Resul'e bırakmıştır. Bırakırken unutulmamak üzere bırakmıştır. Anlamıyla, okuyuşuyla bırakmıştır. Peki, peygamber vasıflarına sahip olmayan Resul kelimesinin Arapça karşılığındaki elçilik anlamına göre ben Resulüm diyen ama peygamber olmayanlara vahiy okunuşuyla, anlamıyla bırakılmış mıdır? Elbette hayır. Onlar okuyuşlarını kendilerine göre yapmaktadır. Anlamlarını da kendileri araştırmaktadır. Kıyamet suresindeki bu özellikler Hz. Muhammed'in Resullük sıfatının boyutlarını anlatmaktadır. Hz. Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür. Allah'ın kulu ve Resulüdür derken Resullük sıfatının kaynağı belirtilmiştir. Resullük sıfatı insani vasıflı değildir. Hz. Muhammed'in insani vasfı kulluğudur. Günümüzün Resullerinin, kendilerine Resul inan edenlerin Resullüğü ise insani vasıflıdır. Hem kendileri insandır hem de Resullükleri insandır. Neden? Çünkü onlar kelimenin sözlük anlamından giderek kendilerini Rasul ilan etme peşindedirler. İnsani yorumlarla. Halbuki Peygamberimizin ki öyle değildir. Onun Rasullüğü vahyidir. İlahidir. insani değildir. Dolayısıyla Hz. Muhammed Rasul olarak kendisine ilka edilen vahyi insanlara okuyacak, anlatacak, eylemlerini yerine getirecektir. Halbuki Peygamber olmayanların kendilerini Rasul ilan etmeleri, Vahiy kaynaklı değil. Bu açıklamalara göre şu soru akla geliyor. Hz. Muhammed'in Rasulü olarak sünneti kendisine mi aittir? Yoksa vahye mi aittir? Konuyu doğru kavradığımız zaman Hz. Muhammed'in Rasulü'ne ait sünnet Hz. Muhammed'in sünneti değildir. O vahyin sünnetidir. Peygamber'in vahyi, tebliği, açıklaması ve vahideki emirleri yerine getirmesiyle gösterdiği örneklik peygamberin kendisine ait değildir. Vahye aittir. O sünnet. Hazreti Muhammed vahiy dışında konuşmuyor muydu? Vahyin açıklamalarının dışında başka konularda açıklamalar yapmıyor muydu? Vahyin emrettiklerinin dışında da hareket etmiyor muydu? Elbette. Konuşuyor, açıklıyor, hareket ediyordu. O zaman Resul'ün vahiy dışındaki konuşmaları, açıklamaları, hareketleri vahyin sünneti sayılacak mıdır? Elbette hayır. Vahyin olmadığı konularda Resulün açıklamaları, konuşmaları, hareketleri vahyin sünneti sayılmayacaktır. Hz. Muhammed, Resullük sıfatıyla insanlık sıfatından ayrılmaktadır. Bir bakıma, Hz. Muhammed'in Resullük sıfatı devreye edince insanlık sıfatı stop etmektedir. Yani Allah vahyi gönderdiği zaman o vahyi ezberlemek için veya hafızasına almak için Resulullah çaba sarf etmez gurur. Zaten Allah ona kıpırdatma demiştir. Hareket etme. Anlamak için çaba sarf etmez. Orada durur. Stop etmiştir. Çünkü insani sıfatıyla anlamaya çalışacak. Allah demiştir ki sen bırak. Rabbin sana açıklayacaktır. İnsanlık sıfatıyla ezberlemeye, hafızasını almaya çalışacak. Allah demiştir ki sen dur. Stop et. İnsanlık vasfın dursun. Sen insani olarak hafızını almaya çalışma. Böyle bir şey yok. Senin sıfatın, insanlık sıfatın şu anda durdu. Sana bırakılıyor. Emanet. O anda senin insani olarak onu hafızana yazmak ve onu anlamak için çabak sarf etmek gibi bir görevin yok. Sadece bekle, al, bırakılanı al. Orada insanlığın stop etti, bitti. Bizler Hz. Muhammed gibi Resul, Peygamber değiliz. İnsanlık sıfatlarımızın stop ettiği yer yok. Allah Resulü Hz. Muhammed kendisine vahiy gelirken onun insanlık vasfı duruyordu, stop ediyordu. O bırakılan emanet alıyordu. Halbuki bizde öyle bir şey yok. Bizler bize öğretilen ve öğretilmeye çalışan veya bize aktarılan vahyi anlamak için çaba sarf ediyoruz, okumak için çaba sarf ediyoruz, öğrenmek için çaba sarf ediyoruz, yaşamak için çaba sarf ediyoruz. Hiçbir yerde insanlık basmanızı stop etmiyor. Bizler ayetleri insanlık sıfatlarımızın sınırlarında okuyor, araştırıyor, anlamaya çalışıyoruz. Hz. Muhammed ise ayetleri okumaz, okutulur. Araştırmaz. ilka edilir. Anlamaya çalışmaz. Açıklanır. Günümüz dil açısından kendine Resul ilan edenlerin anlamadığı şey budur. Onlar Resul eşittir, elçi demektir. Onun için biz de günümüzde vahiylerin elçileriyiz derlerken Resul'lık sıfatının anlamından çok çok çok uzaktadırlar. Evvela Resul'lık sıfatının ne olduğunu anlamamışlardı. Sadece kelimenin çıplak manasına takılmışlardır. Bu durumda Hz. Muhammed'in 40 yaşından sonraki hayatını şu şekilde özetleyebiliriz. Hz. Muhammed Allah'tan vahi geldikçe, Resul, ayetleri topluma okudukça, Resul, ayetleri topluma açıkladıkça, Resul, ayetlere göre hayatını yaşarken mü'mindir. Yani Resul olarak ayetleri Allah'tan alır, Resul olarak topluma ayetleri okur, ayetlerin topluma açıklar. Açıklamalar ayetlerin sadece anlamı üzerinde değildir. Fiil yani ayetlerin tatbikati ile ilgili de olabilir. Ancak... Resulün ayetleri, ayetlerin hükümlerini mümin olarak yerine getirmesi Resullük sıfatıyla ilgili değildir. O da diğer inanan insanlar gibi, diğer müminler gibi ayetleri hayatına uygularken insani vasıflarıyla hareket uygulamalarına samimiyeti yani ihlası katar. Ayetlerin hükümlerine ihlasla uyup uymamak konusunda Allah'a hesap vereceğine inanır. Resul bunu sürekli belirtir. Ben de Rabbimin huzurunda hesap vereceğim demektedir. Eğer Resulün mümin olarak ayetlerin hükümlerini uygulamayı da sünnet kabul edersek hesaptan muhaf olması gerekir. Yani çünkü Resul olarak uyguluyorsa, mümin olarak uygulamıyorsa o zaman Allah'ın Resul olarak uyguladığı şeyden Allah onu hesaba çekmez. Ama mümin olarak yaptığı şeyden hesaba çeker. Zira sünnet kavram olarak vahye aittir, vahyin uygulamasına aittir. Allah'ın kendi vahyini, vahyinin sünnetini hesaba çekmesi abes olur. Mesela serahatın gerçekleşmesine yönelik rükünlerin uygulanması farzdır. Farz olan uygulama sünnettir. Fakat o farzı yerine getirirken insanın katacağı ihlas insaniyedir. İnsanın bilinciyle, duygularıyla ilgilidir. Şekilsel olarak amel doğru yapılıyor görünebilir. Ancak amele verilen ruh yani ihlas insani olarak gerçekleştiğinden Rab'be verilen hesap bu noktadan olacaktır. Amelin şeklinde değil. Yine bir başka bir örnek verecek olursak. Mesela oruç. Görünüşte imsak vaktinden iftar vaktine kadar at susuz kalmaktır. Haramlardan uzak durmaktır. Ama oruç tutan insan tuttuğu oruca anlam yani ihlas katar. Kattığı ihlasla Rabbin huzuruna gider. Böylece haramlardan uzak duran, oruçluyken yiyip içmeyenler ihlaslarıyla Rabbin huzurunda alırlar. Veya Nifaklarıyla ayrılırlar. Yani göstermelik oruç tutup amellerine riyakarlık katanlar da orada hesap günü ayrılırlar. Bunların yanında mümin olarak aklını, zekasını, mantığını, kültürünü harekete geçirir. Mümin olarak ayetlerin dışındaki olaylara bakar, olayları değerlendirir. Ayetlerin dışında kendisine sorular sorulduğu zaman, kültüründeki bilgilere, aklına, mantığına göre cevap verir. Hz. Muhammed, toplum içinde aile reisidir. Eşi, çocukları vardır. Arkadaşları, akrabaları vardır. Dostu, düşmanı vardır. Bütün ilişkilerini, öncelikle ayetlerin çizdiği ana hatlar çerçevesinde kurarken, ayetlerin olmadığı yerlerde, mümin olarak bu ilişkileri kurar. İlişkilerini, ayetler doğrultusunda kurarken, ilişkilerine kattığı samimiyet, yani iclas önemlidir. Ne tür ilişki olursa olsun, Mesela müminleri seveceksin dedi Allah. Bu bir kuraldır. Müminleri sevecek. İnsanın sevgi göstermesi ihlasın oransındadır. Ben müminleri seviyorum der ve sevme için yola çıkarsın. Ama sevgi gösterisinde kattığın ihlas, samimiyet onu neticeye götürür. Allah düşmanlarına düşman olursun. Bu bir kuraldır. Ama düşmanlığına samimiyet katarsın. Orada bir değer kazanırsın. Rasulullah da aynı diğer insanlar gibi Allah'ın gönderdiği hükümleri uygularken insan olarak her hükme bir samimiyet katmıştır, bir ihlas katmıştır. Aynı hükmü neşeli olduğunda farklı, hüzünlü olduğunda farklı, kafası karışık olduğunda farklı uygulayabilir. Her insan gibi Rasul da aynı şeyi yapabilir. Farklılık şekilsel farklılık değildir. Uygulama anında uygulamaya kattığı anlam farklılıklarıdır. Hz. Muhammed Mekke devrinden sonra Medine'ye gelir. Orada devlet başkanıdır. Savaşlarda ordu komutanıdır. Toplumun hakimidir. Peygamberin devlet başkanlığı, ordu komutanlığı hakimliği sırasında uyacağı kurallar öncelikle ayetlerdir. Ayetleri bildirirken, açıklarken rasuldür. Uygularken devlet başkanıdır. Devlet başkanlığını rasullük sıfatıyla değil insanlık sıfatıyla yapar. Onun için endişelenir, korkar, üzülür, sevinir, tedbirler alır, yanılır, duygularına kapılır. Ayetlerin olmadığı yerlerde Rasul uygulamalar yapar. Devlet başkanı olarak Müslümanları, Medine'deki Yahudileri, putperestleri yönetir. Toplumun hakim olarak Müslümanlar arasındaki anlaşmazlıklara hüküm verirken, aynı zamanda Medine vesikası hükümlerine göre Yahudilerin, putperest Arapların arasındaki anlaşmazlıklarda kadılık görevini, yani hakemlik görevini yerine getirir. O zaman Resul'ün üzerindeki vasıfları sünnet açısından sorgulayalım. Sünnet açısından sorgularken şunu yani Lügat anlamıyla, ıslah anlamıyla ve kavram anlamıyla. 1- Resul mümin olarak İslam'ı yaşar. Resul'ün mümin olarak İslam'ı yaşaması sünnet midir? Lügat anlamıyla evet. Islah anlamıyla hayır. Kavram anlamıyla hayırdır. Her ne kadar şeriatın, yani İslam hukukunun kaynağı Kur'an ve sünnet diyenler Resul'ün mümin sıfatıyla yaşadıklarını sünnet olarak kabul etmiş gibi görünseler de fıkıh usulü kaynaklarındaki incelemelerde konu dışı bırakılmıştır. Hz. Muhammed mümin insan olarak eşi, çocukları, arkadaşları, akrabaları, toplumla ilişkileri lügat anlamında sünnet iken ıslah anlamında sünnet değildir. Kavram anlamında ise vahyin okunması, açıklanması, emirlerinin uygulanışının gösterilmesiyle ilgili olmayan konular net kabul edilmemiştir. 2. resul Devlet Başkanı, Ordu Komutanı olarak görev yapar. Görevlerini yaparken ayetlerin olmadığı konularda da hükümler verir. Hz. Muhammed'in ayetlerin olmadığı alanlarda devlet başkanı veya ordu komutanı olarak hüküm verdiği konularla ilgili konuşmaları, açıklamaları uygulamaları sünnet midir? Sorgusunda, lügat anlamıyla evet, ıslah anlamıyla hayır, kavram anlamıyla hayırdır. Ancak fıkı usulü kaynaklarında Resul'ün devlet başkanı veya ordu komutanı olarak verdiği hükümlerin birçoğu şeriatın kaynağı olarak gösterilerek fıkhi hüküm üretilmiştir. Halbuki Resul'ün devlet başkanı ordu komutanı olarak ayetleri uyguladığı konular insanidir Çünkü ayetlerin hükmünü bildirme Açıklama farklıdır, uygulama farklıdır. Uygulamada insani irade, duygu girerek sünnet kapsamının dışına çıkar. Ne zaman hükümlerin uygulanmasına, bilgilerin yorumlanmasına duygular giriyorsa, insan iradesi giriyorsa, orada sünnet konusunun dışına çıkar. Ayetin hükmünü bildirme, açıklama ise vahyâtir. Dolayısıyla hükmü bildirme, açıklama sünnettir. 3. Hz Muhammed Medine'de, Medine vesikası kurallarına göre Yahudilerin Yahudiler arasındaki putperes Arapların Putperes Araplar arasındaki anlaşmazlıklarında hakimlik görevini yapmıştır Hz Muhammed'in bu tür olaylarda verdiği hükümler sünnettir. yani örnekleyelim Medine ve sıkasındaki anlaşmaya göre Yahudiler kendi kabililer arasında yaşarken kendi hukuklarını uygulayacaklardı bir olay oldu Bu olayla ilgili hahamları karar verdi. Mağdur taraf karara itiraz etti. İtiraz merci Hazreti Muhammed'di devlet başkanı olarak. Medine Vesikası'nda böyle yazıyordu. Geldi peygamberimize. Ya Muhammed. Şöyle bir mesele oldu. Bu meselede haham benim aleyhime karar verdi ve beni mağdur etti. Halbuki ben haklıyım dedi. Peygamber Medine Vesikası'ndaki anlaşma metinlerindeki yetkisini kullanarak çağırdı hahamları ve davacıyı ve davalıları çağırdı, şahitleri çağırdı. Davayı tekrar dinledi. Delillere tekrar baktı. Hahanların neye göre karar verdiklerine tekrar baktı ve hüküm verdi. Neye göre hüküm veriyor? Allah'ın gönderdiği ayetlere göre değil. Tevrat'ın hükümlerine göre veriyor. Yahudilerin kendi kurallarına göre veriyor. Çünkü Medine vesikasında böyle yazıyor. Yahudiler kendi kurallarına göre, kendi hukuklarına göre yönetilecekler. Şimdi Resulullah'ın bu olayı, bu şekilde değerlendirişi, şahitleri dinleyişi, olaya hüküm verişi sünnet midir? Sorgusunda yugat anlamıyla evet. Isra anlamıyla hayır çünkü Müslümanları İslam'ı ilgilendirmiyor. Ama yugat anlamında, sözlük anlamında evet sünnettir, Resulullah'ın tatbikatıdır. Ama ıslı anlamında hayırdır çünkü İslam'ı ilgilendirmiyor. Çünkü Yahudilerin kendi arasındaki bir meseleyi kendi hukuklarına göre haksızlığı ortadan kaldırmıştır, kendi hukuklarına göre. Kavram anlamına göre hayırdı çünkü Allah'ın gönderdiği ayetin hükümleriyle alakalı değildir. Ancak klasik ehli i sünnet mezheplerinin hükümlerine baktığımızda, Resul'ün bu olaylarda verdiği hükümler ciddi şekilde ayrıştırılmayarak İslam hükümlerinin kaynağı kabul edilmiştir. Bu nedenle Allah'ın emrettiği yasalarla çelişen birçok hadis ortaya çıkmış. Görenler bunu hadis olarak nakletmiş. Bu nakledilen hadislere göre de bu neye göre hükmedildi, kimin için hükmedildi, hangi toplum için hükmedildi, Resulullah bunu hangi yetkisiyle yaptı gibi bir tartışma geçirilmeden Aa Resulullah böyle yapmıştır deyip Yahudilerle ilgili hükümleri Müslümanların hükümleriymiş gibi çok iyi konulara hüküm olarak ürettiler. Halbuki Müslümanlarla bir alakası yoktu, İslamla bir alakası yoktu. Allah Resulü'nün Medine vesikası hükümleri doğrultusunda Yahudilerin kendi hukuklarına göre putperest arapların kendi hukuklarına göre verilen hükümlerdeki anlaşmazlıklarda Resul'ün verdiği hükümlerin ayetlerle ilgisi yok. Müslümanlıkla ilgisi yok. Hazreti Muhammed Medine vesikasında her toplumun kendi hukukuna göre yaşayacağını kabul etti. Anlaşmazlıkların da kendi hukuklarına göre çözmeyi kabul etti. Zaten işin aslında Resul'ün bu tür anlaşmazlıklardaki hakimliği hakimlik değil, hakemlikti. Çünkü hakimlik başka, hakemlik başka. Hakemlik olması gereken bir şeyin olması gerektiği gibi bir, olmasını sağlamak veya nezaret etmektir. Hakemlik budur. Mesela, işte bugün maçlarda görüyorsunuz. Maçlarda hakem nedir? Oyuncu değildir. Tarafta değildir. Sadece nezaretler olması gereken kurallar uygular. Ama oyuncu değildir. Takım sahibi de değildir. Hakemliktir. Yani toplumların kendi liderlerinin verdiği hükümlerin, kendi yasalarına uygun verilip verilmediğini kontrol etmektir. Delillerin, Hukuk karinelerine göre değerlendirilip değerlendirilmeyini kontrol etmektir. Mesela Fransız hukukçusunun Alman hukukçularının verdiği kararı kontrol etmesi gibi. Yani siz aldınız bir Alman hukukçuların verdiği bir kararı, işte olay olmuş, olayla ilgili delilleri, olayla ilgili şahitlendirmeleri hepsini zat ağzına aldınız ve a, o konudaki yasaları da ortaya koydunuz. Bir karar çıkmış Alman hukukçuları tarafından verilmiş. Alman hukukçuları burada belki rüşvet yedir dediniz. Belki efendim işte taraf oldu dediniz. Ne yapıyorsunuz? Onu Fransız hukukçularına götürüyorsunuz dosyayı. Bir de siz inceleyin bakalım. Alman hukukçuları bu kararı verirken taraf gütmüş mü? Bir rüşvet kokusu var mı? Dercesine ne yapıyorsunuz? Götürüyorsunuz. Fransız hukukçuları dosyayı baştan sonra okuyorlar. Delilleri gözden geçiriyorlar. Alman hukukunun o yasalarını gözden geçiriyorlar. Şahitlerin ifadelerini gözden geçiriyorlar. Verilen kararı Buna göre hukuki olup olmadığını inceliyorlar ve karar veriyorlar. Ya hukukidir diyorlar ya da şurada, şurada, şurada çelişkiler var diyorlar. Bunun gibi peygamberimizin de Medine vesikasına göre Yahudiler arasındaki çekişmezliklerde hakemlik görevi yapacak. Putpres, Araplar arasındaki çekişmezliklerde hakemlik görevi yapacak. Ama bütün bunlar Rasul tarafından Olay oldukça uygulanmış. Şimdi bu uygulamayı gören sahabelerden bazıları meseleyi kavramadığı için bunları da bir hadis olarak Resulullah şöyle yaptı, Resulullah böyle dedi, Resulullah şöyle yaptı, şu asili böyle yaptı diye bize nakletmiş. İşte bu konuda Müslümanlar bu nakillerde şunu sormaz. Allah Resulü, Hz. Muhammed nasıl olur da Yahudilerin, Putpres, Arapların kendi aralarında İslam olmayan yasalara göre verdiği hükümleri kontrol eder? Aradaki adaleti sağlamaya çalışır kendi hukuklarına göre. Bunu sormazlar. Medine vesikasını yapan Resulullah bunu üstlenmiştir bu görevi ama sormazlar neden böyle yapar demezler ama o yapılanların hepsini hadis olarak alırlar ve ondan da İslam şeatı doğurmaya çalışırlar. Sünnet kabul ederler. İşte bunu sormadıkları için böyle bir yapının nasıl teşekkül ettiğini mantığının ne olduğunu araştırmadıkları ve incelemedikleri için Müslümanların devlet olma mantığının da ne olduğu üzerinde durmazlar. Halbuki olay çok basittir. Peygamber Allah'ın talimatı doğrultusunda insanları, toplumları özgür bırakmıştır, inandıkları gibi özgürce yaşamalarını sağlamıştır, hidayeti Allah'a bırakmıştır, onları özgürlükle tanıştırarak insanlığı İslam'ın barış, esenlik, dini olduğunu göstermiştir, İslam'ı hiç kimseye, hiçbir topluma dayatmamıştır. 4- Hz. Muhammed Allah'ın gönüllerde ayetleri topluma okumuş, sorular çerçevesinde açıklamış, emredilen kuralların uygulanışını topluma göstermiştir. Peki, Hz. Muhammed'in bu konulardaki konuşmaları, açıklamaları, uygulamaları sünnet nedir? Lügat olarak evettir, ıslah olarak evettir, kavram olarak evettir. Tabi, deliller doğru geliyor ise, haberler doğru geliyor ise, yani haberlerdeki, gelişlerdeki tartışmalar ayrı bir konu. Ama Gelişleri sağlamsa, mesela Allah Resulü şu ayeti şu şekilde açıkladı diye bir hadis geliyor ise, bu hadisin delili sağlamsa bu sünnettir. Bu açıklama sünnettir, o herhangi birisinin açıklaması değildir. Ama gelen delil sağlamsa, sağlam bir kanaldan gelmişse, mesele oradadır. İşte bu kısım Müslümanların kendilerine hem ayetleri anlamada, hem uygulamada, hem hukuk ortaya koymada alacakları, uyacakları kesin sünnettir. Bu sünnetin Hazreti Muhammed'in sünnetiyle ilgisi yoktur. Bu sünnet vahyin sünnettir. Zira Kıyamet Suresinde verdiğimiz ayetler doğrusunda görmekteyiz ki Allah gönderdiği ayetlerin okunmasını, açıklamasını, uygulama örneğini ayetin içinde ilka etmiştir. Resul bu konularda kendisi hiçbir katkı yapmamıştır, yapma yetkisi de olmamıştır. Yani Resul ayetleri açıklarken kendi anlayışını ortaya koymamıştır. Ayetleri uygularken ben bu ayetin anlamından şöyle bir uygulama çıkarıyorum dememiştir. Mesela Allah işte orucu emretti. Ya orucu işte Yahudiler şöyle tutuyor, Hristiyanlar böyle tutuyor, biz de Müslüman olarak şöyle tutalım. Bana göre bu daha iyi mantığında dememiştir. Veya Allah işte zekatı emretti, sadakaları emretti veya işte başka herhangi bir hükmü emretti. Ya işte burada... Ayette geçen kelimeler var. Bu kelimelerde işte bu kelimelerde anlamlar şöyle şöyle şöyle. Ben bu anlamlardan birini seçtim size bunu söylüyorum. Bu ayetten benim anladığım bu. Bu ayetin anlamına göre bu benim anladığıma göre bu ayeti böyle uygulayın dememiştir Resulullah. Böyle bir şey yoktur. Bütün mesele Resulullah'ın ayetlerin açıklanması ile ilgili ve onun uygulama örneklerini göstermesi ile ilgili delillerin tarihten bize kesin olarak gelmesini öngören çalışmaların netliğidir. Bu netlik söz konusu olduğu zaman tartışma ortadan kalkacaktır ama bu konuda çok fazla bir netlik de yoktur. İleride Medine devrinde gelen hükümler babında bölümlerimiz olacak. Oralarda değişik hükümlerin, değişik mecralarda nasıl algılandığını, neye göre algılandığını uzun uzun duracağız inşallah. Bugün bu kadar diyelim. Devamını haftaya diyelim. Sünnet konusuna haftaya bir başka açıdan devam edeceğiz. Yetmezse zaman daha da üçüncü haftaya devredecek inşallah. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun diyorum.